Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri. Evet. Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını. Devam ediyor efendim ve son güne girmiş durumdayız. 11. yılın son günü, 9. ve sonuncu gününde sohbet etmeye devam ediyoruz. Dinleyicilerimiz, destekçilerimiz ve dostlarımızla şimdi de Selva Aydıner'le beraberiz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet, gayet mutluyuz sizi buralarda ağırlamaktan. Yeni stüdyolarımızda... Daha elverişli eskisinin yerinde zaten yerler esiyor. Yıkıldığı butik otel yapılıyor. Çok güzel ama bu stüdyo. Gerçekten hem samimi hem açık radyoya yakışan açıklıkta bence gayet güzel olmuş. Güle güle inşallah güzel, be, güzel programlar yapın. Yapmaya çalışıyoruz. Siz bize biraz hem bizi hem kendinizi anlatır mısınız? Ben... Açık Radyo'yu çok seviyorum. Çünkü her sabah e, özellikle sizin sesinizle e, yolumu alarak gündemden haberdar olmayı çok seviyorum açıkçası. E, çünkü e, yani gazeteler işte e, dergiler vesaire bunları takip etmek tabii önemli ama yorumlar da önemli. Bir de her yerden aynı açıklıkta haber almamız da mümkün olmuyor. Dolayısıyla e, Ömer Bey'in yorumlarıyla... E, E, ...güne başlamak benim için çok keyifli bir şey. E, ben çok uzun zamandır açık radyo dinleyicisiyim. E, mümkün mertebe, hani gün içinde çok mümkün olmasa bile... ...en azından sabahları ve akşamları dönerken... ...sizi yakalamayı, e, radyodan güzel sesler almayı çok seviyorum. E, bence yani böyle e, farklı müziklerin yayınlandığı... E, ...dinleyicilerinin katkıda bulunduğu... ...bir radyo olmak çok değerli... ...programcılar da dinleyici... ...programcılar da destekçi... Ee, ...ve hepsinin... ...her ne kadar kendi farklı... E, ...görevleri, işleri olsa da... E, ...programcı olarak da... ...Açık Radyo'ya katkıda bulunuyorlar... ...bence bu da çok önemli bir şey... E, ...dolayısıyla... ...gerçekten renklerin birleştiği bir yer diye düşünüyorum... ...ben Açık Radyo'yu... ...evet yani... E... Gerçekten ben de özellikle bu sene hiç şimdiye kadar hem programcılar hem personel hem de dinleyici ve destekçilerimizle de bu kadar kaynaşmış olduğumuz bir dönemi hatırlamıyorum. Yani üst düzeyde bir şey oldu bu. Evet. Evet. Yani programcıların gelip burada özel yayında da aynı zamanda gönüllü olarak ya ben de girip bir şey söylemek istiyorum dedikleri aynı zamanda desteklerini sundukları aynı zamanda destek çağrısı yaptıkları hatta gelmeden önce bütün kendi e-mail iletişim grubuyla bununla ilgili bir çalışma yapıp destek istedikleri dinleyicilerin destekçi olduğu dinleyicilerin bu özel yayın vesilesiyle hatta şuna da tanık olduk. Bu da önemli bir şeydir galiba Ömer Bey. Özel yayın esnasında karşılaştırılması bir takım dinleyicilerin de zaman içerisinde programcı olarak radyo Devam etmeleri de e, olan bir şey. Bence. Evet dinleyicilerden çok sayıda programcı çıktı. Yani inanamayacağınız kadar yüksek sayıda <gülüyor> dinley önce dinleyici olarak başlayıp sonra programcı olarak devam etti. Ee, çok sayıda insan hala birçokları da böyle var. Yani bir ikinci kuşağı bile yakaladık böyle. Yani birkaç örneğini verebilirim. Ee, annesi babası destekçilerimiz olup küçük bir çocukken arabada mecburen maruz kalmış açık radyo okula gider gelirken insanlar daha sonraları burada müzik ve sözel programda yapmaya başladılar yani evet. <gülüyor> ee, açıkçası hani açık radyo dinleyicisi de özel bir dinleyici muhte e Fakat ki e, çünkü bu kadar farklılıkları dinleyip düşünüp bunları analiz edebilecek bir özellikte dinleyicilerdi. Dolayısıyla bence açıkçası bütün dinleyicilerin hayalinde açık radyoda bir gün ah bir şey ya ben de yapsam vardır yani benim çok vardı. Bugün de burada olmaktan çok memnunum açıkçası isterseniz. E hoş bir yelpazeden de oluşuyor yani bir yelpazenin bir ucunu bir tır şoförü tutar kendiçlerimiz arasından Diğer taraftan bir öğretim üyesi bir taraftan bir politikacı yani böyle şaşırtıcı bir yelpaze ile de karşı karşıyayız hem programcılarımıza baktığımızda bu yelpaze ile karşı karşıyayız hem de dinleyicilerimize baktığımızda bu yelpaze ile karşı karşıyayız yani neredeyse sınırsız bir şeyden bahsediyoruz burada Bir de başka bir şey dikkatimi çekti. Yani uzun zamandan beri açık radyo dinleyicisiyim diyen dostlarımız oluyor buraya gelenlerden ve siz de onlardan birisiniz. Ama oldukça genç bir yaşta olduğunuzu görüyorum. Kaç zamandır dinliyor olabilirsiniz ki diye. <gülüyor> Yok kurulduğundan beri dinliyorum ben açıkçası. Hatta benim bir arkadaşım babası kuruculardan. O yüzden ondan da çok duymuştum. Yani hep hani... Bu camiayı ve programcıları ve bu işin kuruluşunu felsefesini dolayısıyla ben baştan beri çok seviyorum. Evet, çok sene oldu yani yaşlarınız bana <gülüyor> ikinci defa var var <gülüyor> Özlem Hanım'ın ardından Özlem evet. Teken'in ardından evet. Şimdi bir telefonla aslında bence dinleyicilerimiz bizi uyarıyorlar... ...destek zamanıdır diye evet. son gün olmasının idrakiyle... ...dilerseniz onlara bu zamanı tanıyalım... ...desteklerini sunabilsinler... ...çünkü son gün bende de tırnak içinde küçük de olsa bir telaşa sebep oluyor... ...ne getirdiniz bunun için? Ben esasında bir tane güzel... ...benim aklımda imagine vardı... ...fakat konuşurken programla ilgili kızım dedi ki... ...yok yok dedi sen what a wonderful world çal dedi... Ben de 8 yaşındaki küçük bir kızım böyle bir şey söylemiş olmasından oh. açıkçası bayağı e, etkilendim. İlk önce onu dinleyelim istiyorum. Onun adı ne kızınızın? Su. Su e, çok güzel. Su, e, su'ya bir günaydın diyelim. Günaydın. İlk dinleyici e, yani bu programların ilkini on birincisini yapıyoruz ya. Şimdi evet. ilkinde ilk gün çaldığımız şarkılardan biriydi. What a Wonderful World. Ya bir şey oldu bu benim için yani. Benim aklıma gelmişti. Böyle bir şey çalarak başlasak iyi evet. bir fikir olur demiştim. Demek ki suyun e, zeka seviyesine yavaş yavaş bende ulaşıyor. Tasura estağfurullah. estağfurullah. <gülüyor> evet Duydunca öncesinde eee e, başladı zaten. Numarayı bir kere söyleyelim lütfen. Buyurun Selvan. Evet. Telefon numaramızı 0212 343 41 41. I see trees of green Red roses too I see them blue from in you And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.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 i never knew and I think to myself what a wonderful here yes, I think to myself what a wonderful Armstrong What a wonderful world ne harika bir dünya bunu su bilgin bizim için seçmiş ve çalmış onun aarrzısı <gülüyor> üstüne çaldı Selva hanım Selva evet. Aydınler Güydın su Günaydın <gülüyor> Buyurun <gülüyor> ben şey, e, şeyden bahsediyorduk Demin arada sizinle de e, Esasında e, açık radyo Destekçilerinin artıyor olması Ne kadar güzel bir şey e, evet. Ve hani 11. senede Daha da artarak büyüyen bir e, Grup oluyoruz Açık radyo dinleyicileri ve destekçileri olarak Bu çok e, güzel bir şey e, Bu biraz e, esasında Türkiye'mizin geldiği durumla da Biraz alakalı çünkü insanlar Bu sene biraz daha ...farklı seslere açık olmaya başladılar bir şekilde... ...biraz daha sokaklara çıkıp... ...biraz daha farklı farklı insanlarla birlikte olup... ...açıkçası farklı görüşte insanlarla sokakta tanışıp... ...ve birbirini biraz daha... ...en azından anlamaya çalışan bir grubun arttığını ben düşünüyorum... ...o yüzden Açık Radyo burada çok önemli bir görev yapıyor... Bize daha farklı, daha e, tarafsız veya farklı tarafları gösteren bir e, yayın yapıyor Bu, ve dinleyicilerin de bunun kıymetini biliyor olması iyi bir şey tabii. Evet kendi adıma da şunu söyleyebilirim galiba. bir e, Özellikle bu özel yayında bir buluşma noktası niteliği kazandı Açık Radyo. Yani eskiden işte e, cep telefonları başlamadan önce çeşitli buluşma noktaları seçerdik kendimize. İşte postanenin önü denirdi bilmem ne denirdi. Ama bugün e, hem Türkiye'nin hem dünyanın gelmiş olduğu hal ve aynı zamanda Açık Radyo'nun bu halin başlangıç noktası olan ekolojist Harekette almış olduğu tutum galiba Açık Radyo'yu bu yılki desteklere de baktığımızda bir buluşma noktası haline getirdi. Ee, bu da iyi yani iyi derken içeriden ve dışarıdan çok iyi içeriden dediğimde biz programcılar açısından bu müthiş bir şey tabii ki sesimizin nerelere uzandığının biraz farkına varıyoruz. Diğer taraftan da sahip çıkılmak yani siz nasıl destekçi olarak e, sesinize ve Açık Radyo'nuza sahip çıkıyorsanız bizler de programcı olarak sahip çıkıldığının idrakiyle program yapıyor olmamız. ...bizde de bambaşka bir duygu yaratıyor buranın içinde. Yani Selvan'ın demin söylediği şey çok önemli... ...birbirine farklı bir gözle bakabilmek... ...yani bu hoşgörü ya da tolerans da demek istemiyorum. Yani başka bir ışıkla insanlar sokakta birbirine bakmaya başladılar. Bu da çok demokrasinin... Demokrasiye gerçek anlamda demokrasi inşa edilmesinin temel niteliği yani vatandaşlar arasında birbirini anlayıp bir dayanışma olmadığı sürece biz bu işi sittin sene başaramayabiliriz yani yıkık bir demokrasiyi yaşatmaya çalışıyoruz ve bunu seçim sandığından sandığına ...geçen süreler olarak görüyoruz... ...bu hiç alakası yok... Yani ...demokrasi ve mücadele... Yani ...demokrasi kültürünü yaratmak zorundayız... ...diye bakıyorum ben hep... ...ve bu da mücadele kültüründen... ...geçiyor... Yani ...bu sene bize... ...geçen sene bunu öğretti... ...mevcut kuşak... ...bu mücadele kültürünü... ...geliştirmeden... ...yaratmadan... ...demokrasiye ve bize kurtuluşu yok... Evet ve sesimizi duyurmak da orada önemli. Çünkü e, tabii herkes kendi arasında bir takım sohbetler yapıyor. E, işte evlerimizde sohbetler ediyoruz. E, i̇şte bunu e, dijital ortama bir şekilde taşıyoruz. İşte tan tan tanışıyoruz e, insanlarla. Fakat e, bir şekilde e, bunu hani radyoyla herkese duyurmak da çok değerli. Ve, ve de çıkıp hani bir şekilde... ...görüşlerini ifade etmesi gerekiyor insanların. Ve paylaşmak tabii ki tabii. görüşleri... ...yani mecra... ...meselesi burada gündeme geliyor herhalde... ...Açık Radyo'da bu anlamda bir mecra. Evet sesimizi Aynen. başka nasıl duyurabiliriz... ...işte bu küçük Aynen. şeylerden biri... ...yani çok uh, mutluyuz yani... ...burada bunları konuşabiliyor olmaktan... ...oldukça da zor sert şartlarda... ...yaşıyoruz aslında... ...yani şu içinde bulunduğumuz... ...dakikalar bile... ...işte bir takım savaş rüzgarları esiyor şiddet dolu, berbat bir üslup egemen birçok kesimde yani özellikle iktidar kanadında aşağılayıcı ve kırıcı bir üslubun dışlayıcı bir üslubun hakim olduğu bir ortamda gene de müziklerle gençler ya yani bu, bu 11 gün içinde buraya gelen pardon 9 gün içinde gelen müzik yapan genç insanların özellikle gözleri ve ...seslerindeki tını müthişti yani... ...bize farklı bir şey kattı. En yakın evet. örneği de Sudur işte... ...Su Bilginin... E, ...annesi Selva Hanım'a yapmış olduğu playlist... ...çalma listesi önerisidir... ...bence evet. bu 8 yaşından bahsediyoruz. Evet, ümit bu şekilde. Evet, evet umutta mücadele eden, ümitte mücadele eden geçiyor. Başka hiçbir yolu yok vallahi. Aynen öyle. O yüzden gidiyoruz, oy veriyoruz en azından... en yapmamız gereken minimum olarak. Evet minimum olarak tabii canım ama bu kültürü yerleştirmek zorundayız. Başka hiçbir geleceğimizi başka türlü elimizde tutamayız diye bakıyorum Dağil ben. Var. İyi ki buradasınız yani. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Çok sağ olun. Ee, gerçekten de çok hoştu ve destek telefonları da bu arada konuşurken siz konuşurken de müziği dinlerken de gelmeye başladı. Şimdi eee Artık 5 beş saat 5'e doğru gidiyor. Artık bizim... Ee, hızlanma zamanımız özel yayının son günü, son saatleri diyebiliriz. Artık destekleri yoğunlaştırmanın vakti geldi. Selva Aydın'a çok teşekkür ederiz katılımınızdan ötürü. Ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar gelsin inşallah. Imagine'le mi çıkıyoruz? Evet yani e, Ömer Bey'in söylediklerinin üzerine bence hayal kurmamız çok önemli. E, güzel bir dünya hayal edelim hep beraber istedim. O yüzden ben John Lennon'dan Imagine'i istedim. Çok iyi yapmışsınız. Tam da yeri ve zamanıdır zaten. Telefon numaramızı da bir kez daha söylerseniz öyle. Evet. E, Dinleyelim sizi. E, i̇nşallah bütün dinleyiciler 0212 343 41 41'i arasın. Hep beraber destek olalım. Bekliyoruz. to try et parlons toujours goût de la jeunesse Maurice. Vous savez que la jeunesse aime le rock and roll. Alors après Loulou le grand, je vais vous faire entendre un rock and roll. Enfin bon, ce que vous avez déjà entendu cette musique de sauvage, c'est hystérique. Mais Maurice, le rock and roll n'a jamais prétendu être autre chose qu'un amusement, un simple divertissement sans prétention. <rire> vous parlez d'un divertissement. Tenez, tenez, tenez, je vais je... vous montrer comment on fabrique un rock and roll. Écoutez-moi ça, c'est pas méchant pour un sou. commence par des claquements de mains comme ça. Puis alors après il y le rythme qui part. Ah, la guitare, la contrebasse, monsieur Biro, vous écoutez, ça c'est du rock and roll, voyez? voyez. Et puis alors des paroles très intelligentes, très senti comme celles-là, voyez. Eh la sœur, ma sœur Elbalbay. 11. Açık Radyo Günleri